Sonra o mütefekkir yolcu her sayfayı okudukça, saadet anahtarı olan imanı kuvvetlenip ve manevi terakkiyatın miftahı olan marifeti ziyadeleşip ve bütün kemalatın esası ve madeni olan imanı billah hakikati bir derece daha inkişaf edip, manevi çok zevkleri ve lezzetleri verdikçe, onun merakını şiddetle tahrik ettiğinden, Sema, Cev ve Arzın mükemmel ve katî derslerini dinlediği halde Helmin Mezit deyip dururken, denizlerin ve büyük nehirlerin Cezbekaraane Cüşuhruşla zikirlerini ve hazin ve leziz seslerini işitir. Lisan-ı Hal ve lisanı Kal ile bize de bak, bizi de oku derler. O da bakar görür ki. Hayattarhane, mütemadiyen çalkanan ve dağılmak ve dökülmek ve istila etmek fıtratında olan denizler, arzı kuşatıp, arz ile beraber gayet sür'atli bir surette, bir senede yirmi beş bin senelik bir dairede koşturulduğu halde, ne dağılırlar, ne dökülürler ve ne de komşularındaki toprağa tecavüz ederler. Demek gayet kudretli ve azametli bir zatın emriyle ve kuvvetiyle dururlar, Gezerler muhafaza olurlar. Sonra denizlerin içlerine bakar görür ki gayet güzel ve zinetli ve muntazam cevherlerinden başka binlerce çeşit hayvanatın i'aşe ve idareleri ve tevellüdat ve vefiyatları o kadar muntazamdır. Basit bir kum ve acı bir sudan verilen erzakları ve tayinatları o kadar mükemmeldir ki bilbedaha bir Kadir-i Zülcelal'in bir Rahimi'zülcelal'in idare ve iaşesiyle olduğunu ispat eder. Sonra o misafir nehirlere bakar görür ki menfaatleri ve vazifeleri ve varidat ve sarfiyatları o kadar hakimane ve rahimanedir, bilbedâhe ispat eder ki ırmaklar, pınarlar, çaylar, büyük nehirler bir Rahmanü'zülcelalivel ikram'ın hazine-i rahmetinden çıkıyorlar ve akıyorlar. Hatta o kadar fevkalade iddihar ve sarfediliyorlar ki dört nehir cennetten geliyorlar diye rivayet edilmiş. Yani zahiri esbabın pek fevkinde olduklarından manevi bir cennetin hazinesinden ve yalnız gaybî tükenmez bir menbaın feyzinden akıyorlar demektir. Mesela Mısırın kumistanını bir cennete çeviren Nil Mübarek, cennet tarafından Cebeli Kamer denilen bir dağdan. Mütemadiyen küçük bir deniz gibi tükenmeden akıyor. Altı aydaki sarfiyatı dağ şeklinde toplansa ve buzlansa, o dağdan büyük olur. Halbuki o dağdan ona ayrılan yer mahzen, altı kısmından bir kısım olamaz. Varidatı ise o mintikay harede pek az gelen ve susamış toprak çabuk yuttuğu için mahzene az giden yağmur, elbette o müvazene-i vasiyayı muhafaza edemediğinden o nil mübarek, adeti arzıya fevkinde bir gaybî cennetten çıkıyor diye rivayeti, gayet manidar ve güzel bir hakikati ifade ediyor. İşte, deniz ve nehirlerin, denizler gibi hakikatlarının ve şehadetlerinin binden birisini gördü ve umumu bil icma denizlerin büyüklüğü nisbetinde bir kuvvetle, La ilahe illahu der ve bu şehadete, denizler mahlukatı adedince şahitler gösterir diye anladı ve denizlerin ve nehirlerin umum şehadetlerini irade ederek ifade etmek manasında birinci makamın dördüncü mertebesinde la ilahe illallahul vacibul vucudillazi del ala vucubi vucudihi fi vahdatihi cemiul biharu vel enhar bi cemi ma fiha bi şehadeti azmeti ihadeti hakiketi teskiri vel ve idikari ve idare-i vasi'at-ı denilmiş. Sonra dağlar ve sahralar seyahati fikriye'de bulunan o yolcuyu çağırıyorlar. Sayfelerimizi de oku diyorlar. O da bakar görür ki dağların külli vazifeleri ve umumi hizmetleri o kadar azametli ve hikmetlidirler akılları hayret içinde bırakır. Mesela dağların zeminden emri rabbani ile çıkmaları ve zeminin içinde, inkılabat-ı dahiliyeden neş'et eden heyecanını ve gazabını ve hiddetini, çıkmalarıyla teskin ederek, zemin o dağların fışkırmasıyla ve menfeziyle, tenefüs edip, zararlı olan sarsıntılardan ve zelzeleyi muzırradan kurtulup, vazife-i devriyesinde sekenesinin istirahatlarını bozmuyor. Demek, nasıl ki sefineleri sarsıntıdan vikaye, ve muvazenelerini muhafaza için onların direkleri üstünde kurulmuş. Öyle de dağlar, zemin sefinesine bu manada hazineli direkler olduklarını, ı mucizül beyan, waljibale evutade, wa alqayna fiha rawasiye, waljibale arsaha gibi çok ayetlerle ferman ediyor. Hem mesela dağların içindezi hayata lazım olan her nevi menbalar, sular, madenler, maddeler, ilaçlar o kadar hakimane ve müdebirane ve kerimane ve ihtiyatkarane iddihar ve ihzar ve istif edilmiş ki bilbedaha kudreti nihayetsiz bir kadirin ve hikmeti nihayetsiz bir hakimin hazineleri ve anbarları ve hizmetkarları olduklarını ispat ederler diyanlar ve sahra ve dağların daha kadar vazife ve hikmetlerinden bu iki cevhere sahiplerini kıyas edip Dağların ve sahraların umum hikmetleriyle hususan ihtiyati ittiharlar cihetiyle getirdikleri şehadeti ve söyledikleri la ilahe illahü tevhidini dağlar kuvvetinde ve sebatında ve sahralar genişliğinde ve büyüklüğünde görür amen tübillah der. İşte bu manayı ifade için birinci makamın 5. mertebesinde لا إله إلا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب وجوده جميع الجبال والصحارى بجميع ما فيها وعليها بشهادة عظمة إحاضة حقيقة الادخار والإدارة ونشر البذور والمحافظة والتدبير الإحتياطية الربانية الباسعة العامة المنتظمة المكملة بالمشاهدة المش Sonra o yolcu dağda ve sahrada fikriyle gezerken eşçar ve nebatat aleminin kapısı fikrine açıldı. Onu içeriye çağırdılar. Gel dairemizde de gez, yazılarımızı da oku dediler. O da girdi gördü ki gayet muhteşem ve müzeyyen bir meclisi tehlil ve tevhid ve bir halka-i zikir ve şükür teşkil etmişler. Bütün eşçar ve nebatatın envaları bil icma beraber la ilahe illahhu diyorlar gibi Lisan-ı hallerinden anladı. Çünkü bütün meyvedar ağaç ve nebatlar mizanlı ve fesahatlı yapraklarının dilleriyle ve süslü ve cezaletli çiçeklerinin sözleriyle ve intizamlı ve belagatlı meyvelerinin kelimeleriyle beraber müsebbihane şehadet getirdiklerine, velâ ilahe illallah dediklerine delalet ve şehadet eden üç büyük külli hakikati gördü. Birincisi pek zahir bir surette kasdi bir inam ve ikram ve ihtiyari bir ihsan ve imtinan manası ve hakikati her birisinde hissedildiği gibi mecmunda ise güneşin zuhurundaki ziyası gibi görünüyor. İkincisi tesadüfe havalesi hiçbir ciheti imkanı olmayan kasdi ve hakimane bir temyiz ve tefrik, ihtiyari ve rahimane bir tezyin ve tasvir manası ve hakikati o hatsiz enva ve Efrat'ta gündüz gibi aşikare görünüyor ve bir saniy hakimin eserleri ve nakışları olduklarını gösterir. Üçüncüsü, o hatsiz masnuatın yüz bin çeşit ve ayrı ayrı tarz ve şekilde olan suretleri gayet muntazam, mizanlı, zinetli olarak mahdut ve madud ve birbirinin misli ve basit ve camit ve birbirinin aynı veya az farklı ve karışık olan çekirdeklerden, habbeciklerden, o iki yüz bin nevilerin, farikalı ve intizamlı, ayrı ayrı, muvazeneli, hayattar, hikmetli, yanlışsız, hatasız bir vaziyette, umum efradının suretlerinin fethi ve açılışı ise, öyle bir hakikattır ki, güneşten daha parlaktır, ve baharın çiçekleri ve meyveleri ve yaprakları ve mevcudatı sayısınca, o hakikatı ispat eden şahitler var diye bildi. Elhamdülillahi ala nimetil iman dedi. İşte bu mezkür hakikatları ve şahadetleri ifade manasıyla birinci makamın 6. mertebesinde la ilahe illallahul vacibul vucudillazi delal ala vucubi vucudihi fi rahdetihi icma'u cemi'i envail eshari venbatati'l mesbihat الناطقات بكلمات أوراكها الموزونات الفصيحات وأزهارها المزينات الجزيلات وأثمارها المنتظمات البليغات بشهادة عظمة إحاضة حقيقة الإنعام والإكرام والإحسان بقصد ورحمة وحقيقة التمييز والتزيين والتصوير بإرادة وحكمة مع قطعية دلالة حقيقة فتح جميع صبرها المفزونات المزينات المتباينة al-mutanawvi'at al-ghayr al min nawaatatin ve habbaatin mutamaathilatin mutashabihatin mahsuratin ma'duda denilmiş. Sonra seyyahati fikriye bulunan o meraklı ve terakkiyle ile zevki ve şevki artan dünya yolcusu bahar bahçesinden bir bahar kadar bir gül desteği marifet ve iman alıp gelirken hayvanat ve tuyur aleminin kapısı hakikat bin olan aklına ve marifet aşina olan fikrine açıldı. Yüz bin ayrı ayrı seslerle ve çeşit çeşit dillerle onu içeriye çağırdılar. Buyurun dediler. O da girdi ve gördü ki, bütün hayvanat ve kuşların bütün nevileri ve tayifeleri ve milletleri, bir ittifak lisanı kal ve lisanı halleriyle, la ilahe illahu deyip, zemin yüzünü bir zikirhane, ve muazzam bir meclisi tehlil suretine çevirmişler. Her biri bizzat birer kaside-i rabbani, birer kelime-i sübhani ve manidar birer harf-i rahmani hükmünde sanilerini tasvif edip hamd senâ ediyorlar vaziyetinde gördü. Güya o hayvanların ve kuşların duyguları ve kuvaları ve cihazları ve azaları ve aletleri manzum ve mevzun kelimelerdirler ve muntazam ve mükemmel sözlerdirler. Onlar, bunlarla, hallak ve rezzaklarına şükür ve vahdaniyetine şehadet getirdiklerine, kat'î delalet eden, üç muazzam ve muhit hakikatları müşahede etti. Birincisi, hiçbir cihetle serseri tesadüfe ve kör kuvvete ve şuursuz tabiatı havalesi mümkün olmayan, hiçten hakimane icat ve sanatperverane ibda ve ihtiyarkerane ve alimane halk ve inşa ve yirmi cihetle ilim ve hikmet ve iradenin cilvesini gösteren ruhlandırmak ve ihya etmek hakikatıdır ki ziruhlar adedince şahitleri bulunan bir bürhanı bahir olarak zatı hayy kayyumun vücubu vücuduna ve sıfatı sebasına ve vahdetine şehadet eder. İkincisi o hadsiz masnularda birbirinden sima farikalı ve şekilce zinetli ve miktarca mizanlı ve suretce intizamlı bir tarzdaki temyizden tezyinden tasvirden öyle azametli ve kuvvetli bir hakikat görünür ki kadiri külli şey ve alimi külli şeyden başka hiçbir şey bu her cihetle binlerle harikaları ve hikmetleri gösteren ihatalı fiile sahip olamaz ve hiçbir imkan ve ihtimal yok. Üçüncüsü birbirinin misli ve aynı veya az farklı ve birbirine benzeyen mahsur ve mahdut yumurtalardan ve yumurtacıklardan ve nutfe denilen su katrelerinden, o hadsiz hayvanların yüzbinler çeşit tarzlarda ve birer mu'cize-i hikmet mahiyetinde bulunan suretlerini gayet muntazam ve müvazeneli ve hatasız bir heyette açmak ve fethetmek, öyle parlak bir hakikattır ki, Hayvanlar adedince senetler, deliller o hakikati tenvir eder. İşte bu üç hakikatin ittifakıyla, hayvanların bütün envağı, beraber öyle bir La ilahe illahu deyip şehadet getiriyorlar ki, güya zemin, büyük bir insan gibi, büyüklüğü nispetinde La ilahe illahu diyerek semavat ehline işittiriyor mahiyetinde gördü ve tam ders aldı. Birinci makamın yedinci mertebesinde bu mezkür hakikatları ifade manasıyla, La ilaha illa Allahul Vajibul Vujudü, İllabi dillâ ala vujub vujudü, fi vahdetihi ittifaku tümü anvâil hayvanat ve tüyurul hamidat, şahidat, bi kelimatı havası, ve kuvâha, ve hissiyatı, ve ltaifihi mevzunat, il mantazmat, il fasihat. وبكلمات جهازاتها وجوارحها وأعضائها وآلاتها المكملة البليغات بشهادة عظمة إحاضة حقيقة الإيجاد والصنع والإبداع بالإرادة وحقيقة التمييز والتزيين بالقصد وحقيقة التقدير والتصوير بالحكمة مع قطعية دلالة حقيقة فتح جميع صفرها المنتظمة المتخاليفة المتنفعة الغير المحصورة من بيضات وقطرات متماثلة متشابهة محصورة محدودة دني المشتر